Rahman Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Allahümme sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. In. Dünya insanla buluştuğu günden beri ne insan değişti ne dağlar değişti. Nesli tükenen hayvanlar oldu, suyu kuruyan dereler oldu ama mantığı Dünyanın, mantığı insanın, mantığı hayatın aynı kaldı. Küfrün mantığı da aynıdır ilk günden beri. Hani o senin çocuklarını dünyada sapıttıracağım diye şeytanın başlattığı, startını verdiği küfür ve şirk ve isyan mantığı, olduğu gibi duruyor Allah cennet cehennem diye iman eden mantık mümin mantığı da hak mantığı da aynı şekilde duruyor bugün bütün dünya müslümanları olarak ekonomik imkanlarımızın bol bulunduğu yerlerde veya Fakirliğin olduğu yerlerde, bay krallarla yönetildiğimiz yerlerde, demokrasi ile yönetildiğimiz yerlerde, siyah derili kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde, beyaz derili kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde, Mekke'ye, Medine'ye yakın yerlerdeki kardeşlerimiz, Mekke, Medine'nin Irak diyarlarında yaşayan, kardeşlerimiz olarak hepimiz bir imandan dolayı Müslüman olmamızdan dolayı bir baskı, bir kaos ve zihin karışıklığı yaşıyoruz. Bu karışıklık zihnimizdeki, akıllarımızdaki ve idraklerimizdeki bu söz konusu karışıklık bize yansırken sanki dünyada bugüne kadar hiç olmamış da bugün yeni çıkmış bir işkence, bir eziyet türü yaşadığımızı bize zannettiriyor. Bu yanlıştır. Adem aleyhisselamın ilk çocukları ile bugünkü çocukları arasında müminler ve kafirler dışında bir fark yoktur. Yani o günkülerde mümindi kafirdi, bugünkülerde mümindir kafirdir. Fark buradadır. O günde mümin olduğu halde bundan 3000 bin sene önce, 4000 bin sene önce, 7 bin sene önce mümin olduğu halde mümin olmanın kıymetini bilmeyenler Geri kayanlar oldu, bugün de oldu. Bundan 7 bin sene önce veya 10 bin sene önce Nuh Aleyhisselam zamanında kafirlerin elinde bugünkü teknoloji olsaydı onlar da internet imkanına kavuşsalardı füze ile Nuh Aleyhisselam'ın gemisini delme imkanları olsaydı asla ve kat'a Bugünkü kafirlerle hiçbir farkları olmazdı. Hiçbir farkları olmazdı. Firavun ne demişti Haman'ına? Yüksek bir kule yap. Kule yüksek. Oralara çıkayım da Musa'nın ilahıyla savaşayım demişti. Demek ki Firavun'un elinde uydu fırlatma imkanı olsa, o da bugünküler gibi uydudan fuhuş ve küfür ve tuğyan ve çirkinlik yayacaktı, zulüm yayacaktı. Nuh Aleyhisselam'ın karşısına dikilen kafirlerin kafa yapılarıyla, bugünkü kafirlerin kafa yapıları arasında hiçbir fark yok. Ama hiç, hiçbir fark yok. Aynı mantığın ürünüdür küfür. Aynı çöplüğün gülüdür kafir. Öbür taraftan da Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binen müminlerle biiznillahi teala biiznillahi teala bizim müminliğimiz arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü Allah'ın lütfu ve keremiyle İnanıyoruz ki bugün o gemi olsa inşallah o gemiye bineceğiz. Keçiler, develer, yılanlar, akrepler işte bütün Nuh Aleyhisselam kimleri koyarsa onlarla beraber bineceğiz. Böyle iman ediyoruz. Biiznillahi Teala Kızıldeniz yol olsa biz o yoldayız. Allah'ın lütfu ve keremiyle Rabbim dilimizi, elimizi, ayağımızı, kalbimizi sabit tutsun, perçinlesin. Çukurlar kazsalar, ateş doldursalar o çukurlara ve smana zat il buruj ve yümi il ve şahidin ve meshhud uhdud, olsa bugün Allah'ın izniyle. O çukurları atlarız da küfrün, şirkin, esyanın bataklıklarında kalmayız. Onu hayat görürüz. Bu bataklıkları ölüm görürüz. İman da aynı. Küfür de aynı. O günkü gavurlarla, firavunlarla, bugünkü gavurların ve firavunların hiçbir farkı yok. Ellerindeki imkanlar farklı. Ama o günkü gavurlar bugünkülerden daha adamdılar. Gövürlüklerini gavurca yapıyorlardı. Bugünküler Müslümana gülüyor. Müslümandan ayrı bir yerde kaldım bu enayilerle biz eğlendik diyorlar. Bugünkülerde adamlık da yok. Gavur adamlığı da yok. Yani bırak normal adam mı? Allah'ın izniyle o günkü müminler nasıl yerlerin göklerin Rabbi bizim Allahımızdır. Siz kim oluyorsunuz da Allah dururken bizim size itaat etmemizi istiyorsunuz diyen ashabı kehf'in o Roma imparatorunun karşısında bir dağ gibi dimdik duran o delikanlılarla bugün üniversitelerde bugün sokaklarda bugün rezil medyanın ve sosyal imkanların önünde imanını canlı tutan mümin kızlar, mümin genç delikanlılar var ya vallahi lazim, onlar ashabı kehf'in imanıyla aynı imanı paylaşıyorlar. Bir iznillahü teala ashabı kehf bir Roma imparatorunun önünde bu gücünü kullandı, bu dirayetini kullandı. Benim kızlarım, benim delikanlılarım bütün dünyanın küfrün ırmağına su taşıdığı bir zamanda imanlarını koruyorlar iffetlerini koruyorlar bekar kalmaya razı oluyorlar ama sulu bir evlilik yapmaya razı olmuyorlar aynı iman demek ki elhamdülillah elhamdülillah değişen nedir? yani teknolojik imkanlardı boyu postuydu sakal bıyık çeşidi saç örgüsü çeşidi değişmiştir Secde aynı secde, öbür tarafta zina aynı zina. Bundan 4000 bin sene önce Kudüs'ü faiz bataklığına çeviren, faiz merkezi haline dünyanın faiz borsası haline getiren Yahudiler, bugün de dünyanın faiz borsasını, faiz rakamlarını belirliyorlar. O gün o Yahudilerdi, bugün o Yahudiler. Bir şey değişmedi. O gün onların karşısında Musa vardı, o gün onların karşısında Zekeriya vardı, Yahya vardı, aleyhimusselam cemiyat. Bugün de elhamdülillah İsa'nın, Zekeriya'nın, Yahya'nın, Musa'nın ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin imanıyla iman eden müminler var. Elhamdülillah. Bir şey değişmedi. Burada kardeşlerim, bu dünya nasıl dönüyor anlamak zorundayız. O günde... O gün, mesela Musa'nın gününde aleyhisselam mümin oldukları halde, Musa'nın akrabalarından oldukları halde, Firavun kırbacını gösterince, askerini sokağa indirince, Musa aleyhisselamın karşısına çıkıp, ya Musa sen gelmeden başımız beladaydı, sen geldin gene bela devam ediyor, ne hayır getirdin bize sen, diyen. Zayıf yürekliler, oyunun sonunu bekleyecek sabrı olmayanlar o günde vardı. O günde vardı. Onlar bugün de varlar. Yarın da olacaklar. Faizsiz hayat olur mu bu dünyada diyen zavallılar, o Musa aleyhisselamın karşısına çıkıp, Senden önce de biz işkence görüyorduk, şimdi de işkence görüyoruz. Güya da peygambersin sen, dediler. O adamların sesi bugün camide bile yansıyabilir. Yani camide bile o Musa aleyhisselama o ses söyleyenlerin yankısını hissedebiliriz biz. Ama Allah bir, Kur'an hak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yüzde yüz gerçek, diye iman edenler elbette bu iç erimelere içten gelen cerahat akıntılara karşı kesinlikle imanlarını korumak ve sebat etmek yılmamak dökülmemek zorundadırlar kardeşlerim şunu söylemeye çalışıyorum Rabbim çok açık bir şekilde bize buyuruyor ki Kur'an'da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediniz diye sizi hiç sınamayacağımızı, rahat bırakacağımızı mı zannettiniz? Ahsabennas en yutraku en yekulu amanna ve la Öyle var mı? Peygamberler aleyhimusselam cemi'en La ilahe illallahı arştan duyulacak kadar güçlü bir haykırışla söylediler. Onlardan iyi kim söyleyebilir ki? Peki tamam kabul olmuştur imanınız dedikten sonra Allah azze ve celle onları serbest mi bıraktı? O kadar eziyet çeken peygamberler desterelerle kesilen peygamberler ne olacak? Bir gün evlerinde çocuklarıyla oturmaya fırsat bulamayan peygamberlerin çektiği nereye gidecek? Nereye gidecek? Demek ki bedava bırakılmak yok. Kardeşlerim bunu anladık. Böyle olduğunu biliyoruz zaten. Dünya böyle dönüyor. Dönmeye devam edecek. Bunu biliyoruz. fakat şunu bilmemiz gerekiyor. Rabbimizin imtihanları sadece kafirlerin kırbaçlaması, mermi atması, uzaydan bomba atması değildir. Hastalık sıkıntılarından biri de muhtemel ve tarih boyunca gerçekleşmiş problemlerden birisi de iman edenlerin kendilerindeki iman farkının hissiyatını kaybetmeleridir. Emin olunuz ki Kudüs kaybedilse onun oluşturduğu tehlike mümin toplumun imandan kaynaklanan üstünlük seçilmişlik farkını ve zorluğunu, kaybetmesinden daha hafiftir. Çünkü, Kudüs, Mescid-i Aksa, bir gün geri dönecek inşallah. Kaybolsa da duvarları, yüreğimiz hep Kudüs zaten. Ama imanın farkını, imanın seçilmişlik olduğunu, Allah'ın, kendisine, kul olarak seçtiği kimselerden olmayı gerektirdiğini hissedemeyen müminin kaybının geri dönüşü olmayabilir. Tövbesini hissedemeyebilir müminin. Tövbe edecek bir şey göremez zaten. Onun için bu dünyada o kafirler var biz müminler varız. İlla savaşmamız gerekmiyor. Rabbim Allah'tır diyenler var. Rabbi para olanlar var. Koltuk olanlar var. Fabrika olanlar var. Bu asla unutulmaması gereken büyük bir gerçek. Farkımız, iman farkımız, Müslümanlık onurumuz, zindanlarda da, işkenceye tutulduğumuz yerlerde de, fakirlikten, açlıktan, çıplaklıktan ve benzeri sıkıntılardan eriyip gittiğimiz yerlerde de, bir gün, lüks arabaların, Zengin evlerin ve siyasi kudretin sahibi olduğumuz yerde de her yerde anlımızda şöyle bütün anlımızı kuşatacak şekilde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazar olarak yaşayacağız biz. Biz dünya vatandaşı değiliz. Ahiret ölüleri de değiliz. Dünyada Allah'ın mümin kullarıyız. Dünya vatandaşı değiliz. Dolayısıyla bizi birleştirilmiş milletler kuralları yönetmez. Bizi Allah idare eder. Müdebbirimiz Allah'tır. Halik'ımız olduğu gibi o Rabbimiz olduğu gibi ilahımızdır da. Celle Celaluhu. Bu hakikat zihnimizde ne kadar varsa o kadar müminlik izzeti ve gücü hissediyoruz demektir. Bugün aslında Kudüs'ü siyasi bir güç olarak elimizden çıkardık ama ondan önce bu hissiyatımız elimizden gitmişti zaten. Yüreklerimizde ben Allah'ın mümin kuluyum şuuru kaybolmuştu. Onlarla biz yok, dünya vatandaşı var olmuştu. Onun için Kudüs gitti. Onun için kendi evimizde bile muktedir olmayı özler olduk. Bunun için doğurduklarımızı, büyüttüklerimizi sorunumuz, korku kaynağımız olarak görmek zorunda kaldık. Bunun için. Geri dönüp asıl kimliğimiz ve asil yapımız olan iman yapımıza dönmeliyiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın bize neler kattığını çok iyi düşünmeliyiz. Kardeşlerim, bu düşüncelerimizi yeniden canlandırmak, Allah'ın izni ve keremiyle güçlendirmek için bu mantığı bize aşılayan Kur'an ayetlerinden Birkaç tanesini zikretmek istiyorum. Rabbimden niyaz ediyorum ki Allah nasıl dinlenmesi gerekiyorsa öyle dinlemeyi bize nasip etsin. Ve ardından da nasıl Allah'ın sözü uygulanırsa o şekilde uygulamayı bize nasip etsin. Böyle diliyorum Rabbimden. Kolay etsin Rabbim. Bakara Suresinin 11. ayeti ile 17. ayetinin arasındaki bölümün mealini okuyorum. Türkçesini yani okuyorum. İnşaallahu teala bir haber bülteni gibi dinlemeyeceğiz. Rabbimizi dinler gibi dinleyeceğiz. Böylece bu ayetlerin mehalini dinledikten sonra akşam yatıp sabah kalktığımız dönem içimizde bir canlanma, bir yeşerme hissettiğimiz dönem olacak. Rabbimin lütfu ve keremiyle. Neden? Bizim şu andaki durumumuzdan ölçülemeyecek kadar daha berbat ve farklı durumda olan Mekke müşrikleri, cahiliye Arapları bu ayetleri dinledikten sonra değişik bir insan oldular. Allah'ın razı olduğu kimseler oldular. Aynı ayetleri biz de dinliyoruz. Neden bizde aynısı olmasın? Biiznillahü teala aynısı bizde olur. Evvela buna güvenelim. Çünkü bu ayetler eskimedi. O Cahiliye Araplarını dirilten ayetlerdir bunlar. Bizi de diriltecek. Onlar gibi insanız biz. Onların iman ettiği peygambere iman ettik elhamdülillah. Onların okuduğu Kur'an'ı okuyoruz. Bir sorunumuz yok. Kur'an'ımız bizi de diriltecek biiznillah. Ama dirilme niyeti ile okuyacağız. Bu okuyacağım ayet bloklarında Rabbimiz Celle Celaluhu onları ve bizi anlatıyor. Karakterleri tarif ediyor. Düşmanını ya da öbür bloku tanımadan kendimizi ayağa kaldıramayız. Onun için Allahu Teala onları tanımamızı istiyor. Dinleyelim. Özellikle küçük bir not daha ilave edeyim, sonra okuyayım. Kardeşlerim, 1450 sene oldu tam bu ayetlerin ele. Şöyle vicdanlı düşünen bir insan için en başta söylediğim sözler ortaya çıkar. Nedir onlar? Hiçbir şey değişmemiş küfür cephesinde. Nasıl bizim namazımız değişmedi? Gavrunda gavurluğu değişmemiş. Bakışı değişmemiş. Cıvıklığı değişmemiş. Paraya tapınırlığı değişmemiş. Cinsel sapıklığı değişmemiş. Yalan makinası olma kabiliyeti değişmemiş. Kafir aynı kafir. Bizim orucumuz aynı oruç olduğu gibi. Haccımız aynı hac olduğu gibi elhamdülillah. Dinleyelim. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit biz hiç Akılsız ve ahmakların iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Biliniz ki ahmak ve akılsızlar ancak kendileridir. Fakat bunu da bilmezler veya bilmezlikten gelirler. Bu adamlar, münafıklar müminlerle karşılaştıkları vakit biz de iman ettik derler kendilerini saptıran şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz. Biz müminlerle eğlenip duruyorduk derler. Gerçekte ise Allah onlarla eğlenip duruyor. Allah onlarla alay eder de azgınlıklarından onlara fırsat verir. Bu yüzden onlar bir müddet başı boş dolaşırlar. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru doğru yola girememişlerdir. O münafıkların durumu karanlık gecede bir ateş yakan kimse gibidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır ve hiçbir şey görmez olurlar. Evet Bakara suresinin 11-17. ayetlerinin mealini okuduk. Kardeşlerim bakınız, bugün dünyanın altını üstüne getiren zalimler bir tuşa parmağıyla tak bastığında bir milyar insanı aynı anda, dakikasında öldürecek silahı yapanlar, dünyaya barış, yüce demokrasi, huzur, insan hakları, kadın kurtarıcılığı, köpeklere hürriyet, kedilere iki tane ilave ayak, propagandasıyla bunu yapıyorlar. Dünyayı harap eden, Hitler'inden, Mussolini'sinden Lenin'inden, Marx'ından, Mao'suna kadar bütün taahhütler bu asrın, bu yakın zamanın taahhütleri ıslah etmek için geldiler. İnsanlığın lehine insan öldürdüler. Sahtekarlık bir numaralı damgalarıdır. Ve müminler var burada dendiğinde mümin profili onların gözünde siyah en iyi ihtimalle esmer derili çünkü onlar ırkçılar. Derisine göre insana muamele ediyorlar. Fakir, toprağındaki petrolü bile üretemeyecek kadar aptal. Hangi sistem enjekte edilirse ona evet diyecek, bir yönetim becerisi olmayan, banka işletemeyen, kumar oynayamayan, çalamayan, çırpamayan, zinadan korktuğu için zina olduğu için haram ilişkiye giremeyen geri kalmışlar olarak tanıtırlar. Ve mümin olmayı onurlarına yakıştıramazlar. Dün öyleydi kafirler. Ayetten görüyoruz. Bugün de öyleler. Bir de müminlerle otellerde toplantıda yaparlar ama. Saf müminler de onların bir hayrı geleceğini zannederler. Toplantıdan sonra uçağa binip ülkelerine giderken de aptalları iyi kandırdık derler. Bunu da demeç olarak basına sızdırırlar. Bu aptalları kandırdık sözü onların kulağına gider o yönetici müminlerin ya da şirketteki ortaklarının bir ay sonra gibi toplantıya saf saf gene giderler. Onlar ve biz iki ayrı kutubuz. Bunların karakteri budur. Nuh Aleyhisselam'la da böyle oynamak istediler. Şimdi de Nuh Aleyhisselam'ın imanıyla iman etmiş müminlerle de böyle oynuyorlar. Ama asıl hesap Allah'ın hesabıdır. Onları bir süre böyle oyalıyor Allah. Sonunda ne olacak? Ayet nasıl bitti? Karanlık bir gecede kızıl bir ormanın kenarında aydınlıkta olalım diye ışık yakmış birileri. O ışığın etrafında da içiyorlar, eğleniyorlar. Birden ışıkları sönünce ne olur? Kapkaranlık. O yedikleri mangalı bile göremezler bir daha. Bunları böyle kız kıvrak yakalayacağız Allah buyuruyor. Bugün mü, yarın mı? Takvim bizim takvimimiz değil Allah'ın takvimidir. Kardeşlerim, la teşbih ve la temsil. Haşa! Rabbimin rahmetine ve affına sığınarak örnek anlaşılsın diye söylüyorum. Bir saatlik bir filmin, mesela bir polisiye filmin 10. dakikasında bir katil bir çocuğun boğazını sıkıyor, öldürüyor. O andaki o filmin o kesitini görüp ağlamaya başlayan, nerede polis, niye kurtarmadı? Ne olacak? Bu çocuk ölüyor burada. aa diye sinirinden de film cihazını, televizyonu kapattı. Polis nerede? Yetişmedi. Ne denir bu adama? Ya filmin rol gereği burada birisinin ölüyor olması lazımdı. Sonra polis gelecek, ambulans gelecek, katili yakalayacak. E ben görmedim. Ya sen ilk sahneyi seyrettin ama. Sen ilk sahneyi seyrettin. La teşbih ve la temsil. Yani Allah muhafaza buyursun. Biz hep film adamı olduğumuz için filmle anlaşılsın diye örnek veriyorum. Bu dünyanın Allah'ın takvimine göre mesela bir saatlik bir ömrü var. Bu bir saatlik ömrün bir sanaryosunda Hitler'in gelip insan doğraması gerekiyordu. Öbür sahnesinde Mel'un İbni Mel'un İbni Mel'un Yahudi mümin kardeşlerimin canına ve mescidi aksasına tecavüz etmesi gerekiyordu bu Allah'ın baktığı sahnede katrilyonda bir bir kare bile değil Ama Allah'ın nazarında mesela 200 bin sene ömrü olan bir dünyada 200 bin sene misal misal bilinecek şeyler değil bunlar. Ömrü olan bir dünyada Allah birinci saniyeden son saniyeye kadar dünyayı aynı anda görüyor. Allah için dün, bugün yarın diye bir kavram yok. Allah için zaman yok. Dolayısıyla Allah Nuh Aleyhisselam'ı o gün gemisinde nasıl görüyor ise şu anda öyle görüyor. Yaratmadan Nuh aleyhisselamı da görüyor da Allahu Teala zaten. Gel gelelim. Söz Allah'ın. Mülk Allah'ın. Hüküm Allah'ın. Ben 50 sene önce yaratıldım. 50 senedir varım. Son 10 senesinde de ilgilenmeye başladım Kudüs meselesiyle. Veya buradaki zulümle ilgilenmeye başladım. Bu 200 bin sene ise dünyanın ömrü, 1 milyon senedir belki de, bu ömrün içinde bir hesap kitap yapsak, kaçta kaça tekabül ediyor benim gözlemlediğim bölüm? Ben bir kere beni doğuran anamı görmedim. O beni doğurduktan sonra gördüm onu ben. Anamı doğururken onun anası ben göremedim. Onun anası onun hiçbirimizi göremedik. Nasıl bu olayların sahibi ve böyle olması lazım diyecek kimsesi ben olabilirim ki? Ne bilgim var ki benim? Allah böyle mi görüyor? Haşa! Rabbim Celle Celaluhu ilk insan Adem babamızı yarattığından son insan olacak kimseye kadar ki milyarlarca insanı yaratılmadan önce dahi görmüyor muydu? O kudretin sahibi değil mi bizim Allah'ımız Celle Celaluhu? Elbette öyle. Peki ben o çocuğun boğulma sahnesine bakıp da bu filmde öldü bu çocuk deyip polisin gelip ambulansın gelip o çocuğu kurtardığı sahneyi görmeden karar veren bir insanın komik haline benzemez miyim bu dünyadaki gördüğüm bana ait ve 50 sene önce başlamış bana ait bölümü ne kadar vahşi bir, bunun hükümranı yok mu haşa desem o filmdeki o sahneye takılan birisinin anlayışsızlığını göstermiş olmam mı? Demek ki ben dünyayı benim doğduğum günden başlattım, öldüğüm gün bitecek hesaplıyorum. Sen kimsin ya dünyada? Ne kadar varsın ki bu dünyada? Senin ömrün dünyanın ömrüne göre ne kadar? Cürmün dünyaya göre Ne kadar? Senin aslın, aslın, aslın araştırılsa, indirilse babanın göğsünde virüs şeklinde mini mini ancak mikroskobun bir milyar kere büyütmesiyle görülecek kadar bir hücreciktin. Biraz daha geri gitseydi Allah yani seni göndersek biraz daha geri gitsek dedenin o milyarda, milyar büyütmeyle görülecek hücresinin içinde 3 milyar kere büyütülecek çapta küçük bir hücreydin. 50. dedene gidilecek olsa, hücre denecek kadar da bir, virüs denecek kadar da bile bir kimliğin yoktu. Mülk Allah'ın. Sen ne karışıyorsun? Teslim olsan rahat edeceksin, teslim olmadığın için çıldırıyorsun. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiram, Açıp göğüslerini böyle açıp daldılar iman denizine. O denizin derin dalgaları göğsüne çarptıkça kendilerini cennette hissettiler. İman bu işte. Allah'a soru sormadılar. Allah'a soramadıkları soruyu evirip çevirip bir hocaya sorup avunmadılar. Allah dediler sustular. İman da bu. Buna iman denir. O men yu'min billahi yehti kalbeh bu zaten. İman edenin kalbi rahat. Sıcak bir günde insan denize dalıp yüzünce nasıl rahatlıyor? Ah oh, yapıyorsun. İman denizinde Allah'a teslimiyeti bu şekilde yükselmiş olanlar rahat ediyorlar. Boğulanlar yüzme bilmeyenlerdir. Denizi veya suyu toprak zannedip yürüyecek olanlar boğulurlar. Bu iman denizidir. Allah denerek, Resulullah denerek elinde Kur'an'la yüzdükçe sen binlerce kilometre gidersin. Biiznillahü Teala serin sular göğsüne çarptıkça rahat edersin. Bu örneği unutmuyoruz. Filmin bir sahnesine takılıp kalan, 60 dakika sonra bitecek ve gerçeği gösterecek filmin, hiç olmayacak bir yerine takılır kalır, akıllı kıt, Allah niye sakat çocukları yaratıyordu, o çocuğun günahı ne der? Kaçıncı dakikasındasın sen filmin? Neredeydin milyarlarca çocuk öldü bu dünyada? Senin ilaç denemelerin için, zengin fabrikatörlerinin para kazanması için kaç milyon çocuk her sene dünyada ölüyor niye hiç konuşmuyorsun sana bir kanser ilacı keşfedilsin diye Hindistan'da kaç insan sadece fakir olduğu için o ilaç denemelerinde laboratuvarlarda ölüp gidiyor sadece senin kullanacağın e, hanımefendinin kullanacağı krem testi yapılırken fakir ülkelerde kaç insan cilt kanserinden ölüyor tahmin ediyor musun bunu o zaman ses yok. E bu insanlığın yararına oluyor. Sadece İsviçre'deki bir ilaç fabrikası bir deneme yaparken mi insanın yararına oluyor? Allahu Teala'nın yarattığında illa biz anlayacağız mı bu film nasıl bitecek diye. İman ne büyük nimet ya Rabbi ya. Ne büyük nimet ya. İman nedir? Bir denizde yüzmektir. İmansızlık nedir? Denizde ayaklarınla patapat yürüyeceğini zannetmektir. Nauzu billahi teala. Yine Bakara suresinin 120. ayetini okuyalım. Onlar ve bizi tanıtıyor Allah. Dinlerine uymadıkça yani sen onların dinine geçmedikçe Yahudiler ve Hristiyanlar asla senden razı olmayacaklardır. 120. ayet. Ama biz anlaştık, söz verdiler bizi, Avrupa'nın birliğini alacaklar. Allah Erbakan'a rahmet etsin. Necmettin Erbakan'a. Eskiden bu Avrupa Birliği'nin adı Avrupa Topluluğu'ydu. 70'li yıllarda. Allah rahmet etsin. Erbakan İstihza eder, bunlara Avrupa mezarı derdi. Bizi ancak ölü olarak gömerler oraya, içlerini almazlar derdi. Ey Rabbim ona yerler gökler kadar rahmet et. Bu ayeti de okuyamazdı. Bilmediğinden değil. 163. madde diye bir madde vardı ceza kanununda. Bu ayet okuduğun an 5 sene hapis. Ayet okumak mümkün mü? 1975'te Erbakan Avrupa topluluğu diye hikayeye savaş açmıştı. Onlar Hristiyan birliğidir, Avrupa birliği değildir derdi. Bugün üzerinden 40 seneye yakın zaman geçti. Hala kapısında sürünüyor Türkiye. Elhamdülillah, elhamdülillah. Oh ne güzel. Çünkü onlar... Karakterlerini sahiplenmedikçe gel demiyorlar. Bizim de onlara uyacak bir karakterimiz bizimle hala yoktur. Kardeşlerim, Bakara suresinin yine 214. ayeti, dertli Müslümanlara, sıkıntılı Müslümanlara mesajlar veriyor. Onu da dinleyelim. Ey müminler, buyur ya Rabbi, diyelim. Yoksa siz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 Bilmelidirler ki Nuh Aleyhisselam'ın çektiği evlat çilesini, diğer peygamberin çektiği İbrahim Aleyhisselam'ın çektiği hanım sıkıntısını, Meryem validemizin çektiği erkeklerin zulmü karşısındaki zulmü, yani erkeklerin ona yaptığı zulmü, kadın veya erkek olarak biz çekmedikçe, Allah'ın bedava dağıttığı bir cennet yoktur. Bunu unutmayacağız. Ali İmran suresinin 118-120. ayetlerini hızlı bir şekilde okuyorum. Yorumlamaya gerek yok zannediyorum. Ey iman edenler ya amenu, Ey iman edenler buyur Ya Rabbi diyelim içimizden. Kendi dışınızdakileri sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. Hep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 onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Siz bütün kitaplara inanırsınız. Onlar ise sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarında da size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki kininizle geberin gidin. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini hakkıyla bilmektedir.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 Döndürür dururuz. Ta ki Allah iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kafirleri de helak etmek ister. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden Sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Ve Münafıkun suresinin dördüncü ayeti, sanki birleşmiş milletler görüntüsünü, var ya şu birleştirilmiş milletler, hani kravatlı adamlar bir araya geliyorlar, birbirlerine mutluluklar diliyorlar. Ozon tabakası delilmesin diye toplantılar yapıyorlar. Çevre toplantıları, sağlık, aşı, Afrika'ya huzur. Aman Allah'ım ne güzel şeyler konuşuyorlar. Tipler de çok düzgün. Kravatlar, gömlekler, ayakkabılar o biçim. Allah bir de onların tablosunu bize El-Münafikun suresinin 4. ayetinde tasvir ediyor. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütük gibidirler. Her gürültüyü kendi alehlerine zannederler. Düşman onlardır. Onlardan sakının, Allah onların canlarını alsın. Nasıl da bu hale geliyorlar? Kâtelehumullah. Kâtelehumullah. Dışarıdan baktığında onlar gibi insan yok. İnsancıl. Yani bütün insanlığa merhamet etmişler. Şimdi sıra kedilere, domuzlara, ayılara geldi. Aman ayıların nesli tükenecek, ötleri patlıyor. Biz Allah'ın kulları. Onlar da Allah'ın kulları ama iman etmeyen kulları. Bunda da sakınca görmüyorlar zaten. Mümin olmayı arlanacak bir iş görüyorlar. Ümmeti Muhammed olmanın şerefi, onuru ve dik duruşunu satamayız. sallallahu aleyhi ve sallamü ve ala ve